Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz İlah Suresinin fazileti. İlah Suresi kelime olarak Kur'an-ı Kerim'de kısa bir sure, dört ağacı kelimedir. Fakat itibar etti anlam bakımından Kur'an-ı Kerim'in üçte birine denk geliyor. Kuran Esam Hazretleri Ben Karaya Kulbalı Had Bir insan İlah Suresi okursa ve kendime Karaya sürülse Kur'an o kötü Kur'an-ı Kerim'in üçte birini okumuş gibi oluyor. İlah Suresi Kur'an-ı Kerim'in üçte birine denk geliyor. Neden acaba? Kur'an-ı Kerim'de genelde üç bölüm vardı Kur'an-ı Kerim'de. Birinci bölümü tevhid denir. Tevhid. Allah bilmek Celle Câli'ye. bölümü ahkam der, hükümler. Farzlar, haramlar, günahlar, sevhaflar. Üçüncü bölümü de kısas deniyor. Peygamberlerin hayatta olan örnekler. Kur'an-ı Kerim'in üçte biri tevhidle yani Allah'ın birliği ile ilgili olduğu için demek ki bir insan bu suyu okursa üçte bir denk gelmiş oluyor. İnsanın yanlış amacı vardır. Yani Allah ciler bize ne yarattı? Bazı canlılar akıldan doksandır. Mesela kiler de canlı, hayvanlar cin canlı, onlarda akıl duygusu hayvanlarda. Müze Mevlem akıl vermiş. Cinlere, insan meleklere. Üç varlık vardır evrende, Akıllı, bilinç varlıklar. Melekler en baştan önce yaratıldı. Sonra cinler, sonra insanlar. Meleklerin farklı özelliği var. Onlar ruhsal olukları için, nefis olmadış onlarda, onlara tekinah işleyemezler, melekler. Yani öfke yok, kızamaz, şehvet yok, insana duygu diyamaz, yeme içmesi yok, kinaset beslenmez. Meleklerin farklı bir özelliği var. Onlar Allah Celle Cale'yi tabi ita ederler. Cinlerin çoğu azgınır cinler. İnsana gelince insanla akıllı, binişli var insan. İnsanla nefis olduğu için eğer insanın ruhsal yönü ağrı basarsa insan melekleşiyor. Allah korusun insanın nefsi yani hayvan sol duyguları ağır basarsa insan aşağılara iniyor hayvan dışı insan azamet ala. İnsan iki arada her insan. Bir yanda cennet, ya da cehennem. Orta insan. İnsan iradesini Allah yolunda kullanırsa ruhsa yeniyor, ağır basarsa Elhamdülillah dünya da cennete kavuşur. Bizim Mevlam yaratma amacı nedir? İbadetme Mevlamızı, kullak etme, Mevlamız, etme Allah'ı Celle Cale. Bunu amaç nedir? Marifetullah. Marifetullah. Amaç muhtemelen. Allah'ı Celle Cale bilmek, Mevlamızı bilmek. Genelde İmanlar taklitçi ol imanı, taklidi ol imanlar. Yani genel olarak insanlarda Allah ilerleyici olanlarda da imanlarla taklidi olur. İmanın gerçeğe koşması lazım. Bu iman sağsılmaz. O imanın tadı başka olur. Bu da İmanı ı ve imanı zevki olur. İki yollar bunun böyle. İmanı ı delilleriyle, Mevlamızın işini görerek, bilerek. Buna birinci basamağı effali tevhiddir. Yani tevhidi efal deniyor buna. Bir insan Marifetullah dünyada erişirse dünyana cennete girmiştir. Onun gönlü cennete dönüşür gönlü. Cennette nasıl hayat varsa, vursa hayat varsa o kimse bunun dünyada yaşar, gönlünde yaşar. Onun gönlü genişler, nurlanır, huzur bulur, feyiz bulur. Allah deyana Celle Câlu'yu ibadetleri farklı ahlakı farklı, her şeyden farklı olur. Bu kimse bu halde ölürse, onun kabri cehennetten bahşeye dönüşüyor işte o zaman. Şimdi geleyim inşallah, İhlas Suresi'ne şöyle bir özetine inşallah, tabi çok geniş anlamı olması gerekiyor bunun. Sebebillah, ismerrahim. Kul huvallahu ehad diye başlıyor. Kul, Kur'an'ın çok içi bu kelime. Kul, söyle anlamına geliyor. Aslı Karyekul'den aslı Uklu'dir. Bu da hasvediliyor. Kul kalıyor. Emir Mevlamızın söyle, haber ver. Kime emir? Tabii Resulullah emir. Allah Cereşşah'ın Peygamber emrediyor. Kul, Habib Muhammed'in söyle. Kul ve Zamir o oh, anlamına geliyor. Buradaki zamiri şan buna. O oh, kuvvet zamiri geliyor burada. Üşükler mekli üşükleri evren soğudular. Ya Muhammed bizim eller işte kutlarımız var tapmadığımız taştan, ağaçtan şundan bundan. Sen Rabbi neden üzerim altın, gümüş mi anne böyle? Tabi maddi insan her şeye maddeyle o göze göre bakar. Kuvvet hiç sorduğunuz o Peygamber Rabbim Allah Allah diyor. Öyle Allah ki ehad yahut da haber ya da sıfat olmuş oluyor bu. Birdir, Allah birdir. Yine Allah birdir. Allah ismi Celle Cale, buna deniyor ismi Celal. ismi Celal. Bütün esmayı içine alıyor, kapsıyor esmaları. Yani Latif, Habir, Kadir çılamış oluyor. İsmi Celaluhu Allah ismi Cale. Ne kadar kavimlere gelip geçmişse, toplumlara geçmişse, Bunların tapındıklığı putarı tabi çoğunun vardı. Hiçbir kavim tapında kutuna bu ismi verememiş. Allah ismi verememiş Allah ismi Cilicâlu ismi İsmi Has. Mevlamızın özel ismi. Hiçbir dilde bu ismi yoktur böyle. Allah-u Allah isminin özelliği başta bir elif vardır bunda. İki lam, sonra da he vardır. Baştaki elif buradan kaldırılsa lillahi olur. O Allah işi olur. Anlamaya gelir. Anlam bozulmaz. Baştaki elif ve birinci lam kaldırılsın lehu kalır. Onun işindir. Günü, anlam bozulmuyor. Başhe elif ikilem kaldırırsın bu kalır zamir olur o Allah demek gelir sematiyle Ve pek çok şey, rivayete göre bu ismi celal ismi azam anlamına geliyor böyle. İsmi azam anlamına geliyor. Bunun dışında başka diller olan mesela bu şuv ve mer diller olanlar Allah zikri olmaz. Mesela eski Türkler, yani güneş tapındıkları zamanlar ne demişler? Tan demişler, Tanrı. Yani Tanrı yerinden. Güneş doğayken tapıncukları için, yani Tanrı yeri anlamından zamana kısaltılmış, Tanrı olmuş. Ama Tanrı ve olmaz. Tanrı Tan Tanrı, tanrı", tanrı olmaz. İlahi i̇lah ilah olmaz. Azin cins Nasıl olur zikir? Allah, Allah, Allah izniyoruz. O Allah cel-i caledir, aha dün, aha birdir. Aha bir, bir. Buradaki bir sayısal değil. Yani ikinin karşılığı olan bir Eşi, dengiye benzer olmayan Demektir. Öyle Allah'a bir kez şey ricalıyor, onun eşliği, dengi, benzeri yoktur. Mesela, Türkçe'me deriz böylece, bizim köyde mesela bir cami var. E bizim köyde cami var Bir de şöyle olur, bizim cami bir tane ama. Yani sizin köyde de vardır ama bizim cami bir tane. Onun gibi cami anlamına geliyor. Demek ki ilahlarda onlardan var, ama Allah birdir, onun eşi, dengi, benzer yoktur. Bu Allah'ın biri cilecâliği, zatında bir, sıfatına bir, esmasına bir, efarinde bir. Yani eşi dengi yok. Zatında onun varlığı, vücudu. Vacı vücuttur, vacibir vücut. Olmasa alem olmaz, yaratıcı olması olmaz, yönetci olması olmaz böyle. Sıfatına bir mevlam, sıfatında özelliklerinde. Özellikle sekiz sıfatı Mevlamızın var. Bunlar Mevlamızın sabit değişmeyen sıfatlarıdır. Buna deniyor, sıfatı subut ediliyor bunlar. Bunları her Müslümanın bilmesi gerekiyor Bunları Bunlara bilme gerekiyor ve bu bilgi bizim biz altımıza yazılması gerekiyor bu bilgiler. Bir insan en azından bu sekiz sıfatı ezberler, anlamını bilir. Kişi bu sıfatlarla yaşarsa imanı takditten takike. Gerçekimine kavuşur. Nedir bunlar? Üstü hayat. Hay. İsmini geliyor. Hay. Diri. Hayat. Rabbimiz haydır yani. Hay. Hayat sahibidir. Hay. Rabbimizin hayatı, hayatı zati. Kendi zatından, kendisinden. Başka bir şeye onun hayatı bağımlı değil. Hadis-i Ebu'l-Aleyhisselam nefsini bilen Rabbini bilir. Önce kendimize bakalım. Sonra bizi bilmek için. Bizde de hayat var. Şu anda yaşıyoruz yani. insanlar Hayat var. Ama hayatımız elimizde mi? Hayır. Elimizde elimizde. Önce neye bağlı hayatımız? Birkaç tane Kanlı, et organlara bağlı. Hayatı organlar, kalp, ciğer, bebek, şunlar, bunlar. Şey. Yani insan denen varlığın, o kişinin makam, mevki ne olsun böyle. Dünyanın tek adamı olsun, en var insan olsun, onun hayatı neye bağlı? Birkaç tanecik organ parçasına bağlı. Yani başta beyin, kalp üzere bunlara bağlı Peki bunlara kim rahatı? Giyap kaldı. Tamam, bu organlar var. Yeterli mi? Hayır. Önce lazım hava lazım hava. Oksijen lazım havada bile. Yani havada gazlar var. Bazı oksijen azalır bazı yerde. Mesela kapalı bir salonda. Uzun zaman bir küçük bir odada insanı fazla kalırlar. Kapalı yerde, kalabalık bir şekilde. E, tabi o hava çiğleniyor. Karnısı dönüyor, dönüşü hava. Demek ki hava lazım ama o kışın lazım insana böyle. Hava. İnsan o kışın kaldı mı, ne kadar olgunda, şağlam da olsa, insan solup alamadı mı, o gitmedi mi insan alıcı yerine, İşi, eşeğe eşeğe muhtemelen. Hayatımız havadaki görünmeyen bir gaz var. Rengi yok görünmüyor. Tadı yok. Kokusu da yok böyle. Eğer oksijen gazının rengi olsaydı birimizi göremeyecek. Bir de perde olur muhtemelen. Nasıl hiç bir göremiyoruz göremezdik. Tadı olsa o zaman her soğumamızda boğazımda o tat giderdi böyle. O zaman başta gıdan tadı anlayamazdık. Kokusu olsa kokuyu anlayamazdık. Bak. Gaz var. Gözü görmüyor. Göz. rengi yok. Tadı yok. Kokusu yok. Der. Sonra gıdaya muhtaçız. Suya muhtaçız. E suyu kim yaratıyor? Der. Suyu kim yaratıyor? Gıdaları kim yaratıyor, yoktan var vardan bunları. Efendim de alırım, market, alırım marketten oya nasıl geliyor maya? Eğer gökten yağmur gelmezse ne olur? Yok. Dağımda. Hayatta farklı hayat. Bir hayatı tabii vardır. Hayatı tabii doğal hayat vardır. Her tuhumda tanesinde, çekirdekte, yumurtada hayat var. Dağımda. Hayatı tabii vardır arpa, buğday olsun, pastas olsun böyle, şekildek e, e, olsun, bunların her birinde hayatı tabii var bunlar. Tohumları tanrılarla böyle, yumurta dahi böyle. Hayatı tabi. Hayat tabi <gülüyor> bitti mi o şürür. O şehri şürür tabi. Böyle. İkinci hayat, hayatın nebati deniyor. Bitkisel hayatı yaşıyor şey, Bu bir üst hayat. Öbürüne bakar efendim. Hayatın tabii gıda almaz. Gıda almaz. Gelişme almaz. büyüme almaz böyle şey. Nebati hayat. Hepsi hayatta ne vardır? Gıda alır. Bitki. Gıda alır. Bunda büyüme olur. Ama yere saplı kalır. hareketmez böyle. Keni başına. Böyle. Ayrıca rüzgar bunu sallar, savurur, savurur. Üçüncü hayat, hayati hayvani. Hayvansız hayat. Bu büyüsün de hayat böyle. Ondan böyle. Hayvanda irade vardır. Hareket eder, sağa gider, sola gider, kendini savunur, avını kovalar, gıdasını yer. Hayati hayvani vardır bende. Sonra ruhsuz hayat vardır. İnsana muhaksızdır. Yani bitkilerin hayatı hayattır. Canlı varlıklardır. Ama onlarda sinir sistemi vardır. Havayı solurlar. Yerden gıda alırlar. Onlarda sinir sistemi yok bilgilerde. Eğer bitkide sinir sistemi olsaydı yalnız havalı bitkiler. Acıyı duyan sinir sistemi. Mesela kavkar, koyun, inek mesela otları koparıyor böyle. Şabaşı otları koparıyor. Eğer olsaydı sinir sistemi acıdan kırılır otlar böyle. O ağaç kesiliyor, işte duymuyor bu şekilde. Sinir sistemi kaybı bitkilerde. Hayvanda da sinir sistemi var. Bu iş hayvan acı duyuyor. Der. İnsanda insanlar bunun hepsi var. İnsanlarda bir üzerinde ruhsal hayat var ya. Işte. Ruhsal hayat var belliye. Yani. Bu nedir? Akıl budaklandırıyor işte. Akıl ruhsal duygudır belli. Yani. Akıl, yani. bilinç. bir iş. Sonra. Evliliği hayatı vardır. Evliliğinin hayatı. Onlar bizim kadar dünyaya bağlı değiller. Az yerli yerler, az işler, onların gücüne bir gelmez. Ona üzerinde Kıza Aleyhisselam hayatı vardır. Kıza Aleyhisselam hayatı vardır. Yani sen de birkaç defa yedi mi onu yetersen Kıza Aleyhisselam hayatı yapar. Sonra şehitlerin hayatı vardır. Şehitler. Allah'ın dinini, Celle Câlu'yu egemen kılmak için yine insan Allah yolunda öldürülürse ölürse, bu şehit oluyor böyle. Allah yolunda uğraşırken, İslam'a çalışırken, İslam hakim kılmak için, insana yardım olmak için bir insan din açıdan çalışırken, ölür öldürülürse, trafik hastalığı bile olsa, şehit oluyor. Bu şehitler de diğer öldüre benzemiyor bunlar. Şehitler öldürün fakını bile varmazlar böyle. Varmazlar. Onlara gıda alıyorlar böyle. Hayatı kremine geliyor, tavukları kimjan fazla. Onların gıdaları cennetten olduğu için öyle gelecek onlar konularda böyle. Bir de bunun üzerinde meleklerin hayat vardır. Melekler. Elekler yeme içmezler bunlar, sabahlar bunlar. İşte ister melek olsun, ister şekil tohum olsun, isterse bitki hayvan olsun, cin olsun, insan olsun, bütün canlıların hayatı Allah'ın hay esmasına bağlıdır. Allah'ın yaratması yaratılır, yaşar, ölür. Rabb'in hayatı kendi zatındandır. İlim. sen bir sıfatı da sekiz sıfattan ilim sıfatı. İlim. İlim bilmek anlamına geliyor. Allah Celle Câlu'nun her şeyi biliyor. Allah Celle Câlu'nun hiçbir şey gizli değil. Hiçbir şey gizli değil. Bir bakalım inşallah. Yunus 61'de وَمَا يَعْزَبُونَ رَبِّكَ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِسْكَلَ زَرْتِينَ Allah cil-e değildir. Rabbine gizi değildir. Zerre miskali bir şey. Zerre miskali. Zerre Arapçada en küçük bir varlığa, bu isimleri zerre deniyor, en küçük varlığa. Mesela Eski müfessirler bir bulmadan önce ne yapmışlar? Bunu açıklarken kimi en küçük karınca demişler, onu en küçük görmüşler. Yine bazıları da ne yapmışlar? Bazen pencereden odaya güneş vurur, tam pencereye vurur. Güneşin vurduğu yerde uçtan tozlar göründür. Eğer perşe çekilse o tozlar görülmezler. Bazıları da işte zerre bu toz anlama gibi demişler. Yine İslam'da ölçü miskal krat olduğu için bunlar da Arapaya bağlı bunlar. Mesela beş araba bir krat deniyor. Bazıları da Arapanın yüzde birine zerre demişler. Yani Arap'a yüze bölünecek birine zerre demişler. Tabi günümüzde iş değişti muhteremler. En küçük nedir varlık? Atomlar. En küçük varlık günümüzde? Atomlar. Demek ki Allah Celle zere zerre miskâli. Miskal, ağırlık anlamına geliyor. Atomda ağırlığı var. Bakınız. Allah böyle buyuruyor. Atomun ağırlığı var. Yani hayal, akıl ermiyor atomun küçük muhtemelde. Akıl ermiyor. Sadece. Bir ucunda milyonlar atom var, milyonlar atom var. Bir ini ucunda böyle. bir ini ucunu milyonlara bölüyorsun, Bunu tabi gözümüzü göremiyor. Bunların bir ağırlığı var. Bak, Mevlam biz Bizkale zerretin. Allah cenni şalıyor. Zerremizkale bir şey Allah gizli değil mi? Fil erdi velafiz semaî. Yerde, gökte. Yerde. Nakıl atom var. Mesela bazen denir, gerdeki çakıl taşları sayışın demir. Çakıl taşları sayışın deyince, insan bundan sayılır mı der mi? Sayılmaz tabi ya. Çakıl taşları sayılır mı? Hani bir çakıl taşın da, Kaç milyar atom var, milyar atom var çakıl taşlarımızda. Bir kum tanesinde kaç milyar atom var? Demek yerde, göklerde ister katı o atom olsun, ister sıvı olsun, ister gaz halinde olsun böyle. Birşey atomlarda katı sıvı gaz halinde olmak üzere bir atom Allah'a göre güç değildir. Hepsini mevlam görüyor, biliyor atomdan Atomlar ben. Zera <gülüyor> bunun daha küçüğü de Allah gizledi. Atomun daha küçüğü de. Atom bununca artık bunun daha küçüğü olmaz demişti o zaman ki bilim adamları yakın adab. Onu aslında. daha küçüğü olmaz demiş atom Bölünmez demişler. Ama tabii zamanla ne oluyor? Küçülüyor böyle. Atomu bile çekirdeği var orada. Atomun çekirdeği var. Yani atom, akıl, hayal, dişi bir küçük madde. Bunun çekirdeği var. Hem de çekirdeğin çapına kadar çapı, atomun çapından yüz bin defa daha küçük. Yüz bin defa daha küçük. Arada boşluk var. Ne var çekirdeğinde? Nötron var, proton var bu temin yani atomun küçücüğü hayal kafaya at, almıyor buna böyle. Bundan yüz, bin var küçük çekirdeği var. Çekirdeğinde nötonlar var, protonlar var. Bir de dönen elektronlar var. Ve bunlar nasıl değişik? Mesela hidrojende bir protein, bir atom var. Bir elektron var. Oksinal 8 tane Ürünün 92 tane böyle. Sayıda bunu değişiyor. İşte bakın azı cemaatimiz Allah'ın ilmi, cele Her şeyi kuşatmış Meyram ilmi. Demek ki ne kadar atomlar var e bunu yaratan kim? Atomun çizgisini yaratan kim? Dotonlar, protonlar, elektronlar böyle şey. Elektron dönüyor çizgi etrafından. Neye kaçmıyor? Yotanda artı elektrik var, çekiyor onu demeli Kaçamıyor demeli. Vela ekbere ve daha büyük ne varsa aygın şunlar bunlar, illa fi kitabiy mübin. Bunları her bir ayrıcay görde kitabiyinde yazılmışlar, emavuzda yazılmışlar demeli. Tabu gibi hüci de bunu gibi canlı hücre var insanlarda. Hücrenin çekirdeği var, hücrenin. Hücrenin çekirdeğinde de kromozomlar var, genler var, denalar var. Yani yaşat eden muhtemelenler akıl hayal duruyor bu Yani bunları gören bilenler, fizik al alimleri, doktorlar, tıp alimleri mesela bunları bilenler e bunların daha evli olması gerekiyor bunların. Yani atomu yaratan bunlar. Onun şekilde bile Allah enerji, enerji vermiş. Atom çekirdeğine nüktör enerji deniyor bunların. Enerji mi? Hücreler. Hücreler böyle. Hücrelerine çekirdeği var. Bu nedir? Hücrelerinin beyni bu çekirdeği. Kromozom var. kromozom var böyle. 46 tane mi böyle? Hepsi böyle. Aynı balık ağları gibi. Üzerinde inci tanesi gibi genler var. Bunu yaratan, yöneten kim tam? Sordular bazı müşrikler peygamberimize. Ya Muhammed! Sen neler? içimizi biliyor musun? İçimizden geçenleri, düşüncelerimizi biliyor mu? Eylem buyurdu büyük suresinde. Bismillah. Elâh yâlemi men hâlequn. Elah ya bilmez mi Allah? O Allah bilmez miyse içindeki ne, kalbinden geçenleri, düşünceleri, gönlünden geçen Allah bilmez mi? O kişiyi, onun gönlünü, beni yaratan kim men harekim onları. Mesela günümüzde her güne bir teknoloji ileri geliyor mesela bir cep telefonu örnek devamlı değişiyor böyle. Ya bunun içinde e, insanların çoğunlukla tam bilemiyorlar da. Yani tam her şeyi kullanıyorum Daha bu çok bun hıdere var ama ben bilemiyorum bunları. Ama onu imal eden fabrikan, onun imal eden mühendisi onun şeyi biliyor muhtemelen belki. İnsan bir sır mıdır insan böyle? Yani en büyük sır, en büyük alamet ve aleme sagir deniyor. Küçük alem insan böyle. Adam arjdan bir tıp ilmi yürütü olduğu halde hal insanı sırrı, çözülememiş insanı böyle. Böyle hastalıklar var. Kişi araştırmaya gidiyor. Bu kadar teknoloji var, tarihle var, şunla var, filmle var, görüntü cihazlar var, var, var. Oraya git, buraya git, buraya git, teşhis bile konamıyor bazı takımda. Yani bırakın tedaviyi. Teşhis konamıyor böyle. Hala günümüzde muhtemelen böyle. Sonra günümüzde Doktorlar bölünmüşler böyle. Göze bakan başka, dişe bakan başka, kardoloji başka, şu, başı, şu başka böyle bakıyorlar. Yani bir insanla ilgili tıp dalında kalp uzman var burada. Hepsi bir araya geliyorlar. Tam teşkilat sanalarda. Ama teşkilat koyamalar. Bu insanı yaratan. deni yani yaratan mı? Sen? Ben yaratan. Ben. İşte Mevlam Hepimizi görüyoruz, hepimizi görüyor, hepimizin Mevlam işimizi biliyor, yönümüzü biliyor, diyetimizi biliyor Mevlam. Mevla. Semiyah. Mevlam bir sıfat Semiyah. Allah işidir, işitici. Bunları bilmek için tabii kendimize bakacağız. Mesela günümüzde bir insan bir bilim dalında uzman oluyor, profesör oluyor bir bilim dalında ama bir ilim dalında. Diğer yönde sıfır. Bir profesör, fizik olsun, tıp profesör olsun, arabasına giderken arabaya sübette çalışmadı. İnip bakıyor, bakıyor, bir şey anlayamıyor. Telefon diyor. Geliyor bir kahve geliyor. Efendim hemen tır, tır iki şey karıştırıyor. Tamam diyor. Araba tamam Yani insan denen varlık ömrünün 30 yılını veriyor bir bilim dalına. Orada profesör oluyor ama bir dalda, bir dalda kardiyoloji efendim işte dizim ağrıyor şu var bunu anlamıyor. Füzeye gidiyor, ortepezeye gidiyor. Hakkı Rabbimin ilmi muhtemelen. Semih'i, Allah işitecek. Neyi? Her şeyi. Sessiz sessiz. Her şeyi Allah a zikrediyor muhtemelen bak. Ayet-i Kerime'de İsa Suresi'nde. Tabi girmiyor konulara, sığmıyor bir sohbete. Her varlığı, canlı canlısı Allah ediyor Her canlı, cansız. Otlar, bitkiler, taşlar, çakıl taşları, esen yel, dönen ay, güneş, yıldızlar, Allah, Allah dedi ki de ola. Evler yani hepsini duyuyor muyumlar, muhtemelen. Biz de duyuyoruz bazı şeyler ama çok kısıt duymamız çok kısıtlı muhtemelen. Mesela uzak bize bir şey söylüyor, anlayamadım, bir daha söylemesi insana yaklaşıyor muhtemelen. Öyle bir Mesafe mi lazım mele. Eseri kısılacak. Sonra bir bir şey söylüyor ve bir de bir şey söylüyor, öbür de söylüyor. Kafa karışı gitti. Ya durun bakalım, evet bu şunu dinleyin bakayım. Beşten telefonum var. Hepsi birden şaldı. Hepsi bakalım, bir den bir bak. Allah aşkına mütevazı bakalım değil mi? bakın mütevazı bakın. Bu kadar insanlar. Bilir insanlar değil mi yani Şu anda böyle. Sevdide onlar var, konuklayanlar var, namazda var, Allah zikredenler var, böyle. tabi gün var böyle. Bu kadar karıncalar, uçan kuşlar, denizdeki balıklar, esen yerler böyle, bütün atomlar, elektron döner şekilde etrafında, onun küresi ama ya. Neye dönüyor? Boşa dönüyor? Allah tesbih diyorlar. Sübhanallah. Sübhanallah diye muhtemeleniyor. İşte Mevlam hepsini düşün muhtemelen. Yani tabi sayıs rakama sığmaz. O kadar melekler. O kadar melekler. Her bir Allah zikir ediyorlar. Tesbih olarak böyle. Allah da yanan melekler verecek. Alamamışlar muhtemelen. Hatta kıyamet koparken ki melek yani, şey uzun çok böyle. Kimle kaç milyar ve trilyon yıllar yaşamışlar melekler böyle. Ama Allah şey yanmışlar böyle. Sübhanallah ve bir hamd diye Allah bir tesbih ediyorlar. Bakın kamer kopuyor. Ya daha hızımı alamadım ben diyor. Allah'ım sen zekredemedin ben. Der, Rabbim hepsi işli diyor. eşliğinde. İnsanın da fırtatında bu ilim var aslında insanlara göre. Bir insan öyle bir sıkışıyor ki o anda kim olsa Allah'a yalvarıyor. Öyle zaman geliyor. Mesela bir deprem oluyor. Deprem oluyor. Kimse polise camlanmaya telefon bakmıyor. Allah sığınıyor. La illallah diyor. Bilir ki Allah'ını duyuyor görüyor. Uçak ağzında havada. Uçak arızalandı. İliş yapamıyor bende. Ne abi bütün yolcular? hep Allah'a sığınıyor. Öyle insan var ki, mesela uçakta yolcu var ki, belki babası ulaştırma bakanı, havayolları genel müdürü belki de, ama ona yalvarmıyor ki, baba diye alamıyor ona. Allah diyor mu? Allah, Allah diyor. Neden? Biliyor ki Allah'ını işitiyor. Her insan dua ediyor. Her insan dua ediyor. Allah'ım sen şunu bunu isterim diyor. Her insan biliyor ki Allah'ın duyuyor. Hani bir anda insan olarak kaç milyar insan Allah'a dua ediyor. Herkese de biliyor ki Allah bunu duyuyor, görüyor, iş i̇şte Basar, basır, Allah her şeyi görüyor muhtemelen. Allah her şeyi olan, görüyor böyle. İçimizdeki hücreleri muhtemelen. Hadis geliyor, karanlık gecede kara taşla gezen kara karınca. Bak, gecenin karanlığında kara taşa gezen kara karınca. Allah onun görüyor gezini görüyor, herkes işitiyor, yok iştiyemir o Bir insan bunları bilince ne oluyor? Allah arasına bir edep koyuyor kişi buna, edep koyuyor. Kul biliyor ki Allah beni biliyor. Allah beni görüyor. Allah sözümü işitiyor deyince edebiliyor. İrade, Allah'ın dilemesi. Allah diler. Cer cer <gülüyor> Onun dilediği olur. Biz de dileriz irade. Dileriz böyle. Şunu şunu yapsam, böyle yapsam, böyle yapsam Yokum bizim gibi mesela benim gibi normal bir insan muhteremler dünyanın bir numaralı der adamı böyle. O da bir şey diler ama onun dileği olmaz. Bir anda bir aksilik de ona göre olur Hava koşulları değişti, uçak şey havalanamıyor. Gemi sallanıyor okyanusta dev dalgalar arasında hemen her şey bozuluyor. Velam böyle bizlere bu süresinde fealun lima yürüyedi. Fealun feal mübarege verdiğinde Allah yapar lima yürüd. Allah ne dilerse o olur. Oh, Bir tek dişe insan olayının olsun, gebe kalamaz. Allah dilememişse bak Yere atılan bir tohumu çatlayıp ondan çim çıkmaz, Allah dilemezse. Hep Adi Kerim onunla muhtemelen. Ama tabii güreşim onları istedim. Yani çekirdeği çatlatan, tohumu çatlatan, içinden hayat frizini fışkırtan, onu topuna çıkaran Allah cilal Allah'ın dilediği olur mu? Olur efendim. <gülüyor> Bütün insanlar bütün cinler bir araya gelseler, bir insana zararlamaya çalışırlar, veremezler. Allah'ın takdirine varsa ona seyip olur. Demek ki insanlar bir şey seyip olabiliyor. Allah'ın takdirinde varsa mesela suikast yapılır büyüklere genelde. Eski bu şey vardır. Devam eder bu şekilde bir şey böyle. kas diye. Nedeni bazen evvelmişsek Kıl payı kurtuldu. Öyle değil. Kıl payı kurtuldu. Yani kurşun sığırdı geçti. Neden öyle oldu? Allah'a demiş ki Ecel gelirse insan ödül gider bu şekilde. Kelam kudret. Kudret. Güç. Demek böyle. Mevlam bir şey diler. O'nun Allah'ın kudreti yeter muhtemelen Şu dünyayı çeviren yörüngesinde, yörün etrafında, dünyayı yaratan, boşlukta diğer ya dönüyor muhtemelen. Dünya aynı dönmüyor böyle. Dünya hem kendi eksene dönüyor, hem etrafından dönüyor böyle. Yani her an uzaydaki yerimiz değişiyor. Böyle böyle. Uzayda. Aynı değil de uzayda böyle. Her ay değişiyor böyle şey. Uzayda böyle bir şey dönüyor. Ulusuyla beraber, dünyayla beraber o dönüyor. E bunları yaratan, bunları boşlukta döndüren Peki nasıl dönüyor muhtemelen? Nasıl dönüyor? Böyle? Mesela fizik kuralına göre bir mahallet edemez. Mutlaka bir enerji güç lazım bana göre. Mesela bir şey çevirecek, çak çevirecek böyle. Gerek makine olsun, 50 olsun böylece bir çevirmek lazım böyle. Kendine dönmez böylece. Bir şey çevirdik, dönme başladı. Ama yavaş yavaş ne yapar? Yavaşlar mu böyle. böyle. Bakın dünya kim bilir kaç milyon yıldan beri dünya aynı hızla dönüyor. Böyle. Aynı hızla dönüyor böyle. Yani fizik kolu burada yok oluyor. Fizik gidiyor burada fizik. Çekmiyor orada bir kalp Aynı hızla dönüyor kardeşler. Kelam-ı Allah konuşur Mevlam böyle. Kur'an Allah kelamıdır. Tekrün de yaratmak. Ne de yaratmak? Yoktan var etme. Yoktan var etme. İnsanlar bir şey yaparlar. Ne yaparlar? Allah'ın yarattığı varlıkları bir yere getirirler. Mesela kimya budur kimya kardeşler şu gaz karışır, bu karışır, bu karışır, birine karışır böylece ilaç gibi kimya bu da bu şekilde muhtemelen böyle. Kimyasa değişim olur ama Allah'ın varlığı üzerinde olur bunlar böyle şey. inşallah tevhid-i efal böyle, efal. Fiiller, işler demektir. Bir Eyyullah şöyle buyuruyor nereye bakarsam bakayım Sonuç Allah görüyorum diyor. bak böyle. Nereye bakarsan bakayım sonuçta Allah görüyorum diyorlar. Nasıl bu diyorlar? E diyor evet o maddeye, o cisme, insana bakıyorum. O kişinin böyle geçmişine, ta ucuğa kadar gidiyorum. Allah yarattığını görüyorum diyorlar. Yani i̇nsan, insan. İnsan denen varlık gerçek bir hayal maktarları, hayal verilemeyenler. Hiç insan daha önceden, insan daha önceden ana karnında bir cenni, Fötüs tıp dilinde. Yani ana karnında fetüs, ana karnında dizine gözünü yapıştırmış iki büküm, başı öne eğilmiş, dar yerde üç karanlıkta, iki tane zar birer ana karnı üç karanlıkta. Merak bile, selas meram bile, füzyum selas, bir türlü madde karanlıklar, ana karnı hepimize yapıyor. Ana karnı. İki büyük diğan bile, uzun yapmaya kadar ana karnı İki büyük diğim bilece, baş yukarıda ana karnı şekilde, orda Onda evvel Onda evvel ana babalarla hüceydik, bir müjdesiydik böylece, bir müjceleri. Dölye atıldık, döllendik. Orada embriyona olduk, bebek olduk yani. Yeni olduk böyle. Daha evvel neydik? Kandık. Kan. Daha evvel neydik? İyice gıdalardık. Gıdaydı böyle şey. Elm, portakal, muz, fransa, lana, şunlar, bunlar var ya, şu böyle bağırıyorlar, satışlar, bazen pazarlarlar, bağırlarlar verecek. Şey. Biz ondan bilirdik muhtemeleni böyle. Yani. Yani. Kimi, kim sattı bizleri muhtemelen? Kim sattı bize, kim verir? Böyle şey. Koydular biz arabalara, pazarında böyle. lana, Fransa portada elma, armut, fasulye, domates satlayıp bizlere bu şekilde verecek. Yenildik, yenildik. Arabamız gidi bunları. Bunlar yarayın oldu, özü Emildi, kana geçti, kan oldu bakın. Daha önce dedik bir kere önce toprak taktı. Topraktan cem Demek ki Rabbin ne yaptı, Rabbin Mevlam? Rabbim şu alemi Mevla, dünyayı, güneşi, havayı Mevla atmış, bir laboratuvar, doğal laboratuvar. Bu laboratuvarda ne oluyor? Gökten yağmuru geliyor, tabuka girişiyor, çözümlenme oluyor, çamura dönüşüyor, bir iki kök emiliyor, kraselana, elma, amut oluyor, yeniliyor, kan şiş oluyor böylece. İnsan dünyaya geliyor, genç oluyor, zinde oluyor, sağlıklı oluyor, makam mevki sahibi oluyor, çevresi oluyor, şunlar bunlar oluyor. Ama sonuç, sonuç çok şey muhtemelerdi garip de. Sonuç sıfıra sıfır muhtemelerdi. Sıfır. Ölüm geldiği yerde geldiği anda her şey bitti. Onlar bir hayalmiş. İnsanın bedeninde hayal olduğu hayal, insanın bedeniyle de muhtemelerdir. Her insan düşünsen geçmişlerini, ana babasının, dedelerini, için düşünsün insan. Bir zamanlar insan dünyada gezen, tozan, çalışan insanlardı. Şürdüler, tabak oldular. Malları müptere dağıldı, evleri viran oldu, mallara taksim oldu kavga gürültü oldu. Mahkemelere gittiler. Aralanda düşmanlık aralarında insan bu muhtemel. Allahu samede. Yani bir ehat kelimesine dursak muhtemelenler yani bir ay yetmez aslında muhtemelen. Efhal'e de giremedim onların muhtemelen. Esma. Esma'da efhal, tevhid. Esma'da rezzak. Er rızak, rızkı veren Mevlam. Ya, bunu atsak kasa etmektir. Er rızak, rızkı veren Mevlam. Ya, rızkı veren Mevlam. Rızkı yaratan, gökten yağmur yağdıran, göktere o bulunduğu su barı yukarı çıkaran, böyle enerji ısıtıyor. Denizleri, okyanuslar muhtemelen. Isıtıyor. Boğarlaşacak böyle, yukarı çıkacak böyle şey. Hafif, şeffaf. Havada hafif olacak böyle. Topluyunun gökyüzüne bunlar böyle. Kim bilir ne kadar derya, deniz ağırlığında su var gökyüzünde. Mevlam direkse bunu gönderiyor böyle. Ne olacak bunlar? Bir ara toplanacaklar, yoğunlaşacak. Hep geçiyor bunlar. Yoğunlaşacaklar. Nasıl yoğunlaşacaklar bunlar bir araya? Rüzgar lazım. Rüzgar böyle. Rüzgar geliyor, bunları sağa sola topluyor, yoğunlaşıyorlar. Onlarla sevkiyat başlayanlar. Sevil maşaklar. Yere düşecek. Rızık olacak. Sonra rıztan yararlanmak için böyle bizi bir göz vermiş. Göz şeye bir bakıyor şöyle. Mesela herkes sevdiği vardır. Meyvelere bakar. Elmalara, armutlara, mandalyalara, gülmezle mesela mevsimine göre karpuza, kavuna, yüzüme, şunlara, bunda, incire. Hepsinin bir farklı güzelliği var. Özelliği var. Farklı bir tadı var. O tadı anlayacak bir de damak tadı var. Bir nokta, bir nokta bir damak, bir nokta nokta. Laboratuvar ameli. Allahu samed. Allah celalüsameddir. Samadaniyet. Nedir samadet? Mevla hiçbir şeye muhtaç değil. Baldı. Ama her şey Allah'a muhtaç. Her şey. Ve bir şey muhtaç değil. Biz havası yaşayamıyoruz. O yukarı yaşayamıyoruz böylece. Ve bir şey muhtaç değil. Her şey odur. Her şey Allah muhtaçtır. <gülüyor> Lamy Allah'a muhtaçtır. Lem yelid ve lem yülleder. Lem Allah doğurmadı. Haşan onun çocuğu olmadı. Müşşikleri ki, Arap müşrikleri melek Allah'ın kız derlerdi melek müşşikler, melekler Allah'ın kıza derlerdi Müşrikler. Hristiyanlar haşa az İsa ile serama Allah oldu diyorlar. saçmalık mıdır bari ya? Biraz saçma aptallık ana. Sersemi mi muterim ya? Halbuki eğer bir canlı doğuruyorsa o da doğmuştur. Bir canın doğuruyorsa onunla öde geçecek demektir. İnsan doğurur, yavrusu büyür, insan yaşanır, hasta örüp gider. Onunla öde geçer. Haşa, demek? Allah oğlu demek. Haşa Allah gidecek de o oğlu Allah olacak, ilah olacak, görürsene, görünecek. Velem yülledi <gülüyor> <gülüyor> Allah Mevlam doğrulmadı. möcüş feklerde. Allah doğrulmadı, doğrulmadı. Onun başta doğulmadı. Allah doğulmadı. Evladı olmaz Mevlamızın. Yani Mevlam ebedi ezelidir. Velem yekünde hükûfen Hiçbir varlık Mevlamıza küfür, gün den demektir. Denk olmuş olmaz böyle. Kim var Allah'a denk olamaz. <gülüyor> Kimin buna gücü yeter? Kim gücü yeter? Ve alenini yaratan, evreni yaratan ben de şey. Şimdi inşallah, kısa bir de inşallah yine bakalım, İla Suresi'nin faziletinden inşallah. Hal büyüyor. bir kimse Peygamber'e geldi Aleyhisselam Hazretleri'ne, Dedi ki, Ya Resulallah en ihubi aziz surete kuyat. Dedi ki, Ya ben dedi, bu ilah Suresini seviyorum dedi. Peygamberimize. Bunu seviyorum dedi böyle. Tabi anlamı bildiği için anlamı da öyle meal-i değil ama derine biraz dalmak dedi böyle. Amkise, o da tabi sahabe. Ya Resulallah ben bu sureyi Kurva Allah seviyorum dedi bana. Kalın inna, innuvha, edhareke jannat ha. Burada alisamazetleri <Tipex> senin bu sureyi sever, o sureyi sen cennetimize seyir bozacak mıdır? Adı bu arada Tirmizi'de. Demek ki bir insan ilah suresini severse, severse tabi okursa bunun için okursa, bir de az çok böyle anlamını biraz derinlemesine Allah'ın varlığı bir ehadiyeti böyle. O bir de tektir böyle. Her şeyi gören bilen ancak o mülkünün onun dilediği olur. Bilirse bu sürü onun içine girmesine sebep oluyor. Yine bu Arslan Hazretleri Menkara'ya kılık ehad Elfen merretin. Fakat işte rahnevstiri Teala kelleş halini Adı şey Bir insan Vesselam, bir insan ilaz suresini okursa ne kadar? Elfenberre bin defa okursa, bin defa. Bin ilaz bir hatiye ne geçiyor muhtemeler. O kimse nevstiri Allah'tan satamamış oluyor. Fakat işte nevstiri. O insan kendi nefsinin canını Allah'tan satın almış oluyor. Yani kurtarılmış kurtarıyor muhtemelen. Bin defa okursa. Bu alış-ı şerifi duyan yahut da okuyan gören birisi ben diye bunu okurum muhtemelen. Abdülsah alıyor, bin defa okuyor. Gece okuyor, yatıyor. Rüyasında bin tane deve görüyor. Develerin birinin birinin başı var, diğersi başı keçik ama başsız diye devler kalmış. Allah Allah, bu dünya niye böyle görünüyor böyle böyle? Yani, bir ihlas okudum, kural okudum böyle diye, hem güzel okumu böyle, tane okumuş, rüyadan o gece bin tane deve görüyor, develerin başı yok, birinin başı var. Tabi bunu hiç yorumcu hiç yapamıyor. O devmi büyük bir alimine, eli halını geri soruyor böyle böyle diyor. Peki sizin yatayken ne okudun diyor? İhlası okudum diyor. Ne kadar bin tane. Besmeği çekmemişsin diyor. Bir defa çekmişsin diyor. Onun için başladık diyor böyle. çekmemişsin diyor. Demek ki besmeğiyle okumak gerekiyor. Bin ihlaslıktır. Yani. Bu bin üzerinde çok kitaplarda şeyler var. Bunun üzerine böyle. Yani bir insan bunu ihlas ve okursa Bilhassa ilkiyat namaz kılarda insan bunu okursa e, hatta bir oturuşta bunu kişi okuyan bile mesela yüze de okusa on günde okusa bile yani olabiliyor. O kul kendini aldın satın alıyor. Azat oluyor yani böyle. cennetten kurtuluyor. O zaman kurtulur muhtemelen böyle şey. Yine bir insan bunu ölen yakında okursa On iki kişi Allah'ı azaltır, kurtarıyor muhtemelenlerden. Tabii ölen kişi imanla ölmüşse şartıyla böyle. İmanla ölmüşse, insan ölen ruhu okursa, ölen insan kurtarmış oluyor. İllâh Sûresi'nin önemiyle bakın muhtemelenler, Peygamber Aleyhisselam Hazretleri bunun okur okurdu Peygamberimiz. Tabii severlik okurdu. Mesela örnek diyelim, Sabah'ın sünnetinde, sünnetinde, İlk katta Kâfir Sûresi, İlk Yen'in de İhlas Sûresi okudu. Her sabah Peygamber'si okudu. Yani Peygamberimiz, Konekin'in tam baş hepsini bildiği halde, yani Fatih'i bildiği halde bakınız, Peygamberimizin her sabah, sabahın sünnetinde bunu okuması, bir farklı anlamı alır. Her sabah, iki Yen'in Kâfir Sûresi'nin bu kutu. Yine bitir namazı, yani o günün, o günün son namazı, namazın son rekatında yetenekli ihlas okudun. Evler, A'la suresi, kafirin, sonra ile okudun. Her böyle. Bir de abdest namazı bir namaz var, abdest namazı diye. İnsan aldığı zamanlar, onun vakit namazı zamanı değilse, kişinin vakti işi, yeri müsaitse, ilk kez abdest namazı kılar. Yine bunda peygamber ile soku iki yok Tavaf namazında peygamberin okurulması tavaf. İhlas oku. Tavaf namazında. Cafer ile okunacak bakınız. demek ki böyle yerlerde hep bunu oku İhlas okurdu böylece. Cafer Sallam bir gün mescitte Peygamber namaz oturmuştu. Yanında Cebular selam vardı. Cevher eslem, bizim verince geride peygambıla sohbet ederim peygamberden. Peygamber dünyada garip peygamberimiz. Öyle makamda ki peygamber, öyle marium makamda ki <gülüyor> Esnaf-ı kiram ile dahi tadını olamıyor sohbeti. O öyle Sıddıket böyle makamında, öbürü Faruk adayının timsali böyle, Hazım Osman kuran ehli arasal ele Cihat'eyle, bütün sahabelerin özellikleri var. Ama peygamber öyle bir makamda ki, öyle makamda ki, mesela bir profesör bir köye gider de, okuma büyük insanlar ne konuşsun profesyonlarla, ne anlıyorsunlar bu durum böyle. Orada garip kadar bir şey. Böyle. Peygamber hep cevabını gözlerle böyle gelsin de, konuşurlar böyle. Oturmuşlar meşredi, ikisi beraberce, İz ab böyle Ebu Zer'i otururken bunlar hemen kapıda Ebu Zer'i Gıffari görünüyor. Beşte geliyor. Ebu Zer -Guffari. Yani Gıffar kabili ismi böyle. Gıffar kabili mensup Ebu Zer. Aslında cünde bir cünyada aslında. Fakat Ebu Zer diye peygamber ona bu ismi verdi. Bunu kullanıyor böyle. Kapıdan görünüyor. Fakat Cibril Aleyhisselam Hazer Ebu Zer Cevrandık diyeceğimize ya Muhammed babu gel Ebuzer diyor daha kapı, uzatı kapıda azca karanlıkmış gibi sabah namazında azca karanlık daha pek görünmüyor da bir karartı görüyor kapıda Yavrusiler hemen buyurdu ya Muhammed selen Hazir Ebuzer babu gel Ebuzer Hakkı Aleyhisselam evet tarifin nevi diyeceğimiz şaşırdı, so da. Evet ta'rifu nehu. Ya acaba siz onu tanıyor musunuz melekler? Ebu Zer biliyor musunuz? Dünyada bir insan. Cebrail sema mı? Göktenin üzerinde muhteremler. Size Sidremü Yani mağdurun ötesinde. Gezgin galaksileri ötesinde Cebrail selam bu Ebu Zer'de böyle. Ey insan o siz onu tanıyor musunuz? Kale ani diyor ki bu eşeri eşhedi Eşherü indana min indüküm. Eşherü indana. Eşherü daha şöhretli. Bizim yanımızda onun şöhretli daha büyük, sizden daha büyük yanımızda Yani sizin aranızda ne kadar Ebu Zey biliniyorsa, bilinen bir ama bizim aramızda diyor melek arasında, onun şöhretli daha büyük. Bakın. Demek ki bir insan insan olursa, Ta size müteamerekler onu biliyorlar. Kale bir ve onu sordu. Peki Ebuzerin ne özelliği var da imaza? Onu nasıl biliyorsunuz? Kale cebalesi. Diyor ki yani, sigarayı, finefsiyi o nefsine çok küçükken görüyor böyle. <gülüyor> alçak dönüllü, çok mütevazı böyle. böyle. Her insan kendini görüyor böyle. En aşağı kendini görüyor böyle. Onur yok. Benlik yok, inaniyet yok benim, benim diye bir şey yapmıyor böyle, dik kafa değil de ben böyle. Alçak gönüllü, aşağı görüyor ve kesildiği, kıra diye, Bir de ilah sözü okur okuyor böyle, okuyor böyle. İki özelliği var böyle. böyle. Bir, nefsinde kendini çok küçük görüyor, alçak gönüllü, mütevazı böyle. Kimsenin de kendine görmüyor, bir de bu Suri İhlas Suresini çok okuyor bu muhtemelen. Ebru Hazretleri muhtemelen ilk Müslümanlardan bu. Buna deniyor sabıkını evvelin. Yani İslam'ın en baskı döneminde, karanlık döneminde böyle. İslam'a gelenler bunların özelliği var böyle. Bu da ilk Müslümanlarda. Kendi Kendini gıfal kabuli Mekke'ye değil. Medine'nin Gıfa kabilesinden İslam'da yeni bir Mek Me mekkenin Mek dışarı başladı Peygamberimiz gizden gizli halkı İslam'a davet ediyor Muazzam'a baskı var terör var kaos var böyle zulüm var, işkence var Ebu Zeyr bunu duymuş Gıfa kabilesinde o kabile Medine yakın uzak Mekke'ye kardeşine gönderiyor Arasengin bakayım diyor Mekke'ye. orada biri diyor Peygamberlik davasına bulunuyormuş. Bir diyor insanlara sor bakayım diyor. Onu onu görmeden diyor insan sor bakayım diyor. Nasıl bir kişi abi bu? Kaç Mekke'ye geliyor, işte başlıyor sormaya. Burada biri Peygamber kim o? İşte Muhammed. Nasıl bir insan o? Bırak onu şair gibi biri, üşüktür. Bir kahin diyor, biri mevcunu diyor, böyle farklı söylüyorlar belki. Görüp geldi. Yani kardeşi bunu yanlış veremedi böyle. Demek ki bu ne oldu? değil böyle. Abi soruşurdum, işini örüyor. Fena sordum. Bırak onu dedi, diyor, o şairdi, şair yani şiir söyleyen insan. Öbrik kahin, öbür mevcunu da bu şekilde elleri belesi. Düşünüyor. Aa, demek ki bunda da insanın sebebi bir şey var, güç var burada. Böyle böyle. Yani şair olmak, cahil olmak, şu olmak diyor. Kuali'ye böyle diyor. Kendi Mekke'ye gelin muhteremler. Mekke'ye mükereme geldi. Geldi ama baktı ki öyle bir baskı var ki onda Mekke mükereme en karanlık bir dönem böyle. Aslı aslı kesin kesin müşterilerin böyle. Üç gün kaldık Kabe'de. O dönemde çarşılamıştı, yiyemiyorsun ama. Lokanta yok. Böyle bakka, çakal yok. Ne var? Arpa, çiğ, buğday. Buğday böyle pek yok, hata böyle. Ağledi pişirecekti bunlar hep böyle. Üç gün bu Kabe'de kaldı. yalnız zemzem suyla yaşadı üç gün böyle. Fakat da korkuyor şimdi. E, korkuyor böylece. Yani, yani peygambere bir zarar gelir. Korkuyor. Üç gün sonra hastalığıyla karşılaştılar. Hastalığında çocuk hastalığıyla böyle. Ona karşılaştılar. bunu ilgilendi. Bakın yabancı onu birkaç gün görmüşler Kabe'nin yanında. Dedi sen neresin? İşte Gıfra kablilerine geldin. Dedi niye geldi bu? Ne işin bu? Niye burada duruyorsun Kabe'de kalıyorsun? Dedi, sana bir soracağım ama aramızda kalsın bu. Dedi, Söylediğim Kabe'nin aramızda. Girdi de burada peygamberin davet ediyormuş. Sen tanıyor musun onu? Tanıyorum. Ben onu, benim peygamberim var. Beni götürür müsene? Götürürüm benim. Derimler. Aldı getirdi. Daha peygamberi gördüğü anda derimler, içi yandı, içi yandı böyle, şey böyle. İçi yandı. Ayakların, dizinin dermanı kesildiği böyle. Derimler. Kendinden geçtiği böyle. Ya Muhammed, işte. Ben size mi olacağım diyor. Peygamber tutu elinden. Ve öyle yapardı. Tutu elinden. Kulü aybazlar. Söyle bakalım dedi. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Peygamberimiz dedi. Allah'ın <As> dedi. Hazreti bir korda o da söyledi muhteremler. Ebu Zeyn söyledi. Kelime-i Resulullah'tan aldı bu. O anda bunun şehadet, kelime-i bütün almamı onun gönülleri verildi. Allah'tan bak ilah yok. Allah'ın varlığına birine tam inandı. Böyle. Büyük onun evin denetiminde. Onun dilediği olur. Onun gücü her şey yeter. böyle. Allah'tan bak bir şey göremedi. Öyle iman yok böyle. Yandı aldı böyle. İzin işte de şey çıktı. Ama işe Allah diye bağırmak istiyor. Herkes bunu duyursun inançlı insanlar, hak peygamber bu. Peygamberimiz hakikati gördü. Nur Muhammed'i gördü amele. Arş'tan, ferşten nuru, peygamber nurunu gördü. Gittik Kâbe'nin yanına gitti. O dönemde Mekke-i Mükerreme'de tek toplu yeri tam etrafıydı. İş olmayan orada oturulurdu. Bahti'ye oturmuşlar oraya müşrikler, oturuyorlar, kendi konuşuyorlar. Ayağa kalktı. Ne dedi? Ey insanlar, Allah bir, ben onu şahit ediyorum dedi, Muhammed ona hak, hak peygamberidir. Yani kelimeler şikayetini okudan, okudanlara. Bayez-i Selebi'si 10 derken kalkıp bunu dövdüler muhtemelen. Tekme, tokat, odunla bunu dövdüler. Az abbas okuduğu kellerinden bunu ver. Yani yara böyle eşyesi artık. Yara begam halinde kendine geldi yine peygamdanına gelersin denilen. Begambus Ebu Hazreti ne oldu sana bu şekilde? Ya Resulallah o kadar da tatlı sopa yedim ki de beni bakmadın. O kadar da tatlı sopa yedim ki ona döverken o tatlı feyiz Allah Allah'a Allah Allah'a Allah, Allah. Oluyor mu? Allah Allah'a emanet. O kadar da tatlı sopa yedim ki böyle öyle feyz geldi ki böyle Allah vurdu şehrede ben Allah'a işim yaptım Allah bütün kişi başımıza verdi. Ne geliyor? İkinci günü yine aynı iş yapınca yine bunu derince, diye beni çağırdı Ebu Zer, sen burada durma. Stabil kendisine bu böyle. Sen burada durma, sen kabrini git, onda iman duavet edecek, sen orada da İleride diye buyurdu, medine ben kışitleceğim, İnsan kuvvetlenecek, o zaman medine gelirse. Ama kolay mı ya gitmek için Mekke'den Peygamber bırakmak kolay mı ya? Peygamber bulmuş. ah, buldum. Yani rüyada görebilsek muhtemelen peygamberi. Rüyada görebilsek muhtemelen. O, o feyz o, o zevk. O zevk muhtemelen. Feyiz böyle. Oraya yürüyeyim mi aklıma geldi söyleymiştim muhtemelen. Bir rüyamda hadis-i cabir, maziden hadis cabir. Bana bir anlattı, savaşı anlattı. Yerdin savaşı. Öterler. Haşhaş Hazreti Cabir Hazretler. Hazreti Cabir, Hazreti Cabir. Allah hazreti yanında gördüm. Şöyle iri yapılı. Orta yaşlarında iri yapılı. Tabii sır nur kendisi bana peygamber girdiği bir savaşı anlattı bana. Şu savaşdaydı. Unutun ki savaş olduğu için savaşta bir ara biri bir mücevbi kılıç saldı peygamberimize. Bunun eliniz yok bu Kılıç elim tutuyor, başbana kesir mi bunu aldı? Haramdan göster bu şey. bana. Kesip kalmadı peygamber. Hala kesik bak mı? Haramdan kesik. Ama şey bak? Resulullah işin diyor, bunu felat mı ömer bende? Elimi süpürdüm kılıca diyor, kılıc elimi keşti bu şekilde efendim. O anlatırken... Rüyamda şimdi benim gönlüme geliyor. Ben Peygamber'in hayatını, savaşlarını, bu cihatlarını kitabı okuyordum. Okuyordum ama fakat bu canlı şeymiş bu. O savaşta bulunan bir insan böyle, bir sahabe ikram böyle anlatıyor ona dinliyorum. O kadar bir tad ki bana, böyle fiz ki bana. Ama fiz bana zarar verdi andı, uyandım müşterem. Kaldıramamın fiz Fiz kaldıramı yandım böylece. Ne uyandım artık? E bir bak muhtemelen sahabeyi görmek bir insan kadar feyiz böyle. Ya Resulullah, Peygamberimizin Allah'ın sahabibini görmek mi? Uyandı muhtemelen. Görmek. Hadi Ebu Zer, Resulullah kavuşmuş, canlı hayattan muhtemelen. Ona kavuşmuş, ne buyurdu? Ebu Zer, sen mekrede durma. Sen dön git kabileine git, insanı İslam'a davet et. Böyle bir gözler yaştı. Peki yarısı Allah, yarısı Allah. Gitti elhamdülillah, kabrinin çoğunu o siyah imana girmeleren hem de savaştan sonra birini münevveye geldi kendisine. Buraya geldi. Ondan kısa bir şey anlayamayacak inşallah. Onun farklı özelliği var. Ümmetin Mesih o. ümmetin. Yani züd düydükler. Hiç dünya malını iki şey bile getirmemişimden dünya böyle. Öyle bir insan. Bu Tevuk savaşına, işte katıları bir Tevuk savaşına, Peygamberimizin son uzun seferi bu, tebuk savaşı. Hiç malı mülkü yok. Bir zayıf bir devresi vardı. Parası olmadığı için iyi devre alamamış zayıf bir devresi vardı. 70 kilometre Medine'ye, 700 kilometre Medine tebuk, tabi çöl asfaltı ya. Çakıl, taşlar, funduluklar, dikenler, şunlar, bunlar bu şekilde. Susuduk var. Güneşti, yazın mevsimiyede. Bunun devesi yolda çöktü kaldı. Artık ölecek hayvan, gidemiyor. Indi aşağı. Yapacak bir şey yok böyle. Aldı torbasını, umutuna vurdu, yöen gidiyor. Tabi orada getirir tebuğa. Otururken Tebuk'ta bir arada Peygamberimiz Ebebi otururken otururken bak karşıdan tepeden bir kişi geliyor görünüyor. Tabi olabilir, müşrik olabilir. Dedi ki Ya Resulallah! Karşıdan biri geliyor, yayın geliyor. Dedi bakmadı. öyle bakıyor. Bu Ebu Zer. Bu Ebu Zer Yalnız yürür. Yalnız yaşar, yalnız ölür, yalnız haşolunur. Yalnız yürür, yalnız yaşar, yalnız ölür, yalnız haşol. Mahşere tek baş haş olacak böyle. Karışık insanlara. Peki sonra ne oldu mu temeller? Hazımın halifeti halifeliği zamanında, Hepi şamda kaldı, şamda kaldı ama. Sürekli her insan uyarıyor böyle. O derde böyle. Uyarıyor. Biraz da mağluluk. Bunlara tapılmayınız Allah yoluna, Allah yoluna. Asr-ı Muhabiyo Şam var o zamanlar. Bunu şikayet Halife Osman'a. Bunu Medine'ye çağırdı. Medine'ye gitti baktı. Bunun zaman Medine'yi görmemiş... Peygamber zamandaki Medine'de bir değişiklik gördü. Peygamber zamandı işi olmayan hep topluyor Meşrit'te. Bir okutanlar, öğretenler, hadisler, Kur'an-ı ibadet, namaz hep Meşrit'te geçiyor, müddet geçiyor. Ama İslam'da çok büyüdü İslam devleti. Doğu'da, Batı'da, Kuzey'de, günde Aplı Muhammeden, tek sürekli bir şey oldu dünyada böyle. Galimet bol böyle, araba, bol, işte bol. Bu bolluk, bu bolluk, refah, manevi açıdan onlara iyi onların, olmadı. Böyle. Yeni evler yapılmışlar, süslü bir ev yapılmış, daha güzel elbisele giymeler... Sonra insanlar gidiyorlar böyle hurma başta oturuyorlar, sohbet ediyorlar. Meşrik ile baktı. Meşrik'te az bir fukaran garibe mi var meşrik'te? Al şeylerde eyvah! Medine'nin ben mi oldu? Oldu böyle. Halif'in yanına çıktı. Dedi ki ben de burada duramamışım Medine'de. Böyle. Böyle. Bana peygamberimiz böyle vasih etmişti. Sen o zaman der diye dedi. Selda'nın ulusun şehirler. Bu Medine yakın bir köye gitti. Adı Rebeze Köyü'ne gitti muhtemelenler. Bir kızı vardı zaten kendisine. Oraya gitti. O da yanında yaşadı. Köyün dışında ama. Taşta ufak bir kulübe yaptı orada. Bir de yaptı. Çamur kardı Kendi tek başına. Kız yarımladı kendisine. Amerika'da bir kızı. bir meşrit yaptı. Huma dağları birisine koydu. Orada gelen geçenlere İslam'ın tebliğe başladı orada hastanda yatıyor. Bir de kızı var böyle. Birkaç tane koyun kışlara başlıyor böyle. Süt işi başı yen yemiyor böyle. Ekmek yok, burada yok, böyle. ekmek yaparlar böyle. Aslında kızı baktı ki babası bayağı hasta. Ağlıyor. Babacığım sen hastasın. Kızın dedi, ben biraz sonra Rabb'ime kavuşacağım. Biraz sonra şunlarla kavuşacağım. Ebu Büyük e karışacağım, kavuşacağım onlara. Seviniyor. Bayram. Ya. Onun için bayram dedi. Allah'a kavuşmak, Resulullah'a kavuşmak, sahabeye kavuşmak. Bayram tabii kendisinin. Kızım dedi, baba kamerada gelen yolcu var mı? Baba bir bak. Kız çıkıp baktı, baktı, baktı. Kimse gelmiyor. İşi girdi, baba, kimse gelen yok. O zaman biraz daha memnun varmış dedi böyle. Kızımı değiştiren Vasilin yaptığı. Şimdi de bir grup insan gelecek buraya böyle. Onlar da beni caydır gelecekler, bunu hacca gidecekler bunu. Akmutehan'da. Allah'ını bildiriyor buna. Ben dedi, onlara ben öleceğim dedi bunlara. Onlara ben öleceğim dedi. Ona giden dedi ki onlara onlar onlar önce dedi bir olay kessinler dedi ben. Onda da yüzsünler. Siz ateşi yak, tencereye koy üzerine, suyu koy, bir şey bunlar dedi. Onlar dede gerekini yaparla dedi, dedi bana. Onlar beni yıkarlar dedi. Namazı kılarlar. beni buraya gömerler buraya. Hem buraya gömerler. Kızım, babam gelen var mı dedi bana. Sen bir şey baltı, uzaktan 5-6 kişi geliyor develerle. Uzaktan gelip baltı baltı geliyorlar. İşi baktı, baltı babası mevleye korktum. Yalnız işin evet. yalnız öldü muhtemelen evet, bende. Öldü Gelen de biri alt ilm esutmuş gibi bana şey. Ona geldi. Vatiki kızı gözü tabii yaşlı. Ne oldu kızım? Bu an meblağa kavıştı. Dikkat ilm Mesud sahabeden. Fıssuban Allah. Yarosyillallah. Hayatıkmuzunu gördük. Umut yaşıyoruz yarosyillallah. On o söyledi bende. Resulullah böyleymiş, Tebuk'ta da böyle, böyle. Yalnız yürür, yalnız yaşar, yalnız ölür. Ne vasili baba namasıydı? Var. sonra onu yıkayın, namazı kılın, def edin, buraya bu şekilde. Böyle. Bir de şu olay kestirdi de böylece. bir olay kesti. Bunlar bunu yıkadılar Mustafa'ndan. Kefane namazı kıldılar. Böyle gömdüler. İşte azı cemaatimiz insan Allah yoluna giderse bakmakta, giderse böylece yalnız yaşıyor, yalnız yürüyalnız ölüyor, yalnız haşıl olacak. Karışma insanlara mahşerde. ayrı böyle, özel böyle, şey yok ki böylece, hiçbir şey yok böylece. Hiçbir şey kenersen böylece. Hiçbir şey kenersen böylece bile kavuşuyor. Lillat'a Fatiha.